Resulüm, Rabbin seni müşriklerin dediği gibi terk etmedi ve sana darılmadı. Elbette senin sonraki hayatın evvelkinden ahiretin dünyadan daha hayırlı olacaktır. Elbette Rabbin nimetlerini verecek, sen de hoşnut olacaksın. O seni bir yetimken seçip barındırmadı mı? Seni çocuklukta ne yapacağını şaşırmışken seçip de Doğru yola iletmedi mi? Seni fakirken seçip de zengin etmedi mi? O halde sen de yetime eziyet etme. Sahili isyeni de sakın azarlayıp kovma. Rabbinin nimetine gelince onu durmayıp anlat. Kur'an okunurken bu sureden itibaren surelerin bitiminde Allahu ekber demek Ehli Mekke'nin sünnetidir.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 Sure adını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinin ferahlatılması hadisesine işaret edilen birinci ayetteki olaydan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, senin kalbine dayanıklılık ve ferahlık vermek ve hikmetle doldurmak için göğsünü açıp genişletmedik mi? Sırtına ağır gelmiş, belini bükmüş olan yükünü senden indirip,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 Zorluğun arkasından kolaylığın pek çabuk geleceğine işaret içinde ma'a kelimesi kullanılmıştır. O halde bir iş ve ibadeti bitirip boş kaldığın zaman hemen başka bir işe ibadete koyul. Ve her işinde ancak Rabbine rağbet et, ona sarıl ve ondan iste. TİN Suresi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 Hakikaten en güzel biçimde yarattık. Bunlar bir görüşe göre incir ve zeytin olarak meyve ismidir. Allah'ın yemeğini bunların faydasından dolayıdır. Diğer görüşe göre bunların eski zamanlardan beri bolca yetiştiği yer olan Filistine Beytül Maktese işaret vardır ki bu bundan sonraki iki ayete daha uygundur. Çünkü buralarda Hazreti İsa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 O halde ey insan bunca delillerden sonra dini, hesap gününü hangi şey sana yalan saydırabilir? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni ve hükmü en iyi olan değil midir? Bela ve ene ala zalikemine şahidin. Evet, hakimler hakimidir. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Demek peygamber efendimizin tavsiyesidir.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 şüphe ve çıkarcılığa yönelir. Ancak din bilimleriyle birlikte insan yücelir, mutluluğa erer. Oku, insana bilmediğini öğreten, kalemle yazmayı öğreten, Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ama doğrusu insan, kendisini müstagni, Allah'a karşı ihtiyaçsız görmesiyle azar, tagutlaşır, rablaşır,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 ...gözüne ateş hendeği... ...ve bazı kanatlılar gözükünce... ...titreyerek geri dönüp kaçtı. Söyle bana... ...ya o namaz kılan kul... ...doğru yol üzerindeyse... ...yahut takvayı... ...Allah'ı tanıyıp... ...onu emirlerine uygun yaşamayı emrediyorsa... ...söyle bana... ...ya o biri de... ...hakkı yalan sayıyor... ...ve imandan yüz çeviriyorsa... ...halin nice olur... ...o... Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Sakınsın o. Yok eğer inkarından ve tutumundan vazgeçmezse, andolsun ki onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalayıp cehenneme sürükleriz. Artık o kendisine yardım edecek grubunu çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız.''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 Medeni diyenler de vardır. Beş ayettir. İlk ayette geçen Kadir, şeref ve azamet demektir. Bu kelime sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin faziletini sen nereden bileceksin? O Kadir gecesi, içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kadir gecesinin, Ramazan ayının son 10 gününde ve onların da tek gecelerinin birinde olduğu hakkında hadisler mevcuttur. Buna dayanarak ekseriyetin görüşü 27. gecesi olduğudur. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle gelecek yıla kadar olacak hikmetli her iş için iner de iner. Müfessirlerin çoğuna göre ruh Hazreti Cebrail'dir. Yahut bu ruh isimli bir melektir ki Melekler onu ancak bu gecede görürler. O gece, Tan Yeri Ağrıncı'ya kadar ibadet ehline bir selam, rahmet ve esenliktir. Beyine Suresi Medine döneminde nazil olmuştur, sekiz ayettir. Mekke döneminde indiği de söylenir. yine açık delil demektir. Birinci ayette geçen bu kelime, sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ehli kitap olan kafirler ve müşrikler, kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar, kendi dinlerinden ayrılacak değillerdi. İşte bekledikleri apaçık delil, Allah tarafından gönderilen, içinde payidar kalacak doğru yazılar, hüküm ve bilgiler bulunduran, batıldan arınmış sayfalara okuyan son bir rasuldür ki o da gelmiştir. Böyleyken kitap verilenler ancak kendilerine apaçık delil Kur'an ve Peygamber geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak,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 Doğrusu iman edip de salih amel işleyenler, işte yaratılanların en iyisi onlardır. Rableri katında onların mükafatları, içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklara akan adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Bu mükafat, Rabbine itaatle içi ürpererek saygı gösteren kimselere mahsustur.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 Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığı, yer o içindeki her türlü ağırlıklarını çıkarıp fırlattığı ve dehşet içinde insan buna ne oluyor dediği zaman, o gün yer senin Rabbinin kendisine bildirdiği haberleri anlatacak. O gün kıyamette insanlar, amellerinin karşılığını görmeleri ve iyi kötü sonuçlarını tatmaları için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 El-adiyat nefes nefese koşarken tırnaklarıyla kıvılcım saçan atlar demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun cihatta o harıl harıl koşan atlara, koşarken tırnaklarıyla çakıp kıvılcımlar saçanlara, sabahleyin baskın yapanlara, geçtiği yerde tozu dumana katıp düşman bir topluluğun ortasına dalanlara ki gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. Asilik yapar, şüphesiz o, kendisi de buna şahittir. Yahut Allah Hakikaten o insan, dünya ihtirasından ve mal sevgisinden dolayı cidden pek katı ve cimridir. Hala bilmeyecek mi o, kabirlerin içindekilerin dışarı çıkarıldığı ve gönüllerdekinin devşirilip ortaya konulduğu zamanı, şüphesiz o gün, Rableri onların her halinden elbette haberdardır. Karye suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla ''Başa gelecek olan o büyük felaket. Nedir başa gelecek olan o büyük felaket? Başa gelecek olan büyük felaketin ne olduğunu sen nereden bileceksin ki? Bilemezsin. O gün insanlar gece ateşin çevresinde yayılıp serilen pervaneler gibi olacak. Dağlar didilip atılmış renkli günler gibi olacak. Artık kimin tartıda iyilikleri ağır gelirse... İşte o memnun olacağı bir yaşayış içindedir. Kimin de tartıda iyilikleri hafif gelirse, onun anası, yurdu, devamlı kalacağı yer, haviyedir. Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? O, kızgın bir ateştir. Cehennemin engin çukurudur. Tekasür Suresi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 ...bu türlü yaşantının akıbeti... ...devamındaki ayetlerde belirtilmektedir. Bundan sakının... ...yakında... ...kötülüğünü bileceksiniz. Yine sakının ki siz... ...ahirette de bunun kötülüğünü bileceksiniz. Eğer siz kesin bilgiyle... ...hakikati bilseydiniz... ...böyle yapmaz... ...dünyalıklarla övünmezdiniz. Andolsun ki siz... ...bu kötü amellerinizin karşılığında... ...o alevli ateşi göreceksiniz. Yine andolsun ki siz...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 Fatih Özkul.